Malayaniye dalmakta haram ve mekruhlar. İnsanın en büyük serveti hayat, gençlik, sıhhattir. Mü'min bir kimse isterse bu nimetleri değerlendirir. Zaten değerlendirmesi gereklidir. Bu takdirde diliyle, eliyle başkasına eziyet vermemekte ısrarlı olur. Konuşursa hikmetle konuşur. Sükut ederse zikreder. Mübah olan alışveriş, sanatı tarif etmek, ilmi öğretmek gibi hasletlerle nimetlerden faydalanmak meşrudur. Fakat vakti öldürmek, malayaniye dalmak, mümin hakkında mezmum ve çirkindir. Bu itibarla hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Min Husni İslamil Mery terkuhu mala yanihi. Kişinin İslamının güzelliği, kendisine maksat olmayan şeyleri terk etmesidir. İnsanların bir tek amacı var. O da hayat, eşit yaşamaktır. Müslümanın üç amacı var. A. Dünya hayatında Allah Teala'nın bahşetmiş olduğu nimetlerden izniyle faydalanmasıdır. Bununla hayatını korur ve idamesine çalışır. B. Rab Teala Zülcelal Hazretleri'nin rızasını kazanmak için dini vecibeleri öğrenip yerine getirmesidir. C. Hayatından sonra iyi insanların kalbinde yaptığı hizmetle yer almasıdır. Bu üç noktaya hizmetçi olmayan her şey malayani'dir. Mesela, facire bir kadını düşünmek erkeğe nazaran, fasık bir adamı düşünmek kadına nazaran malayani düşüncedir. Böylece içki meclislerini, fasıkların makamlarını, servetini şeytan uğrunda harcayan zenginlerin hayatını, Zalim hükümdarların hayatlarını incelemekte dalmak, malayani ve mekruhtur. Bu düşünce fiile geçse yahut sözle dile getirilse haram olur. Bu itibarla Tirmizi, İmam Ahmet, İbn-i Hibban, Ebu Nuaym'ın tahriç ettikleri Ebi Salebe el-Huşeni ve Cabir'den gelen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnne ahabbakum ilayya ve aqrabakum minni yawm al-qiyamati ahsanukum akhlaqan. Ve inne abghadakum ilayya ve ab'adakum minni asawukum akhlaqan. El As sertharun el mutashaddiqun el mutafehiqun. Gerçekte kıyamet gününde bana en sevimliniz ve bana en yakınınız ahlakça en güzelinizdir. Ve gerçekte bana en buğuzlunuz ve benden en uzağınız, ahlakça en kötü olanınızdır. Haklı haksız, çok konuşan, kibirli kibirli söz söyleyen ve sözlerini süsleyerek köşeleyendir. Bazen konuşkan insanlar, alabildiğine söz söyler. Zorluğa katlanarak ağızlarını büküp konuşurlar. Emri Maruf ve nehy anil münkeri tebliğde böyle yapmak mekruhtur. Ama şöhreti maksat edinirse haram olur. Böylece çok mübalağalı konuşmak, yalandan, gıybetten, şöhret ve riyakarlık arzusundan âri olursa mekruh, olmazsa haram olur. Gizlide yapılan bir ibadeti başkasına söylemek, Verilen bir sadakayı teşhir etmek, lüzumsuz soru sormak, mecliste bir Müslümanı tahkir etmek, hak ve gerçek söz söyleyenle alay etmek gibi şeyler mala sayılmaktadır. Çoğu zaman bunlar haram olur. Ancak kişinin hanımıyla hüsnü muâşerette bulunması, iki eşten birinin diğerinin yorgunluğunu, vahşetini gidermek için şaka etmesi Başına bir musibet gelene ferahlık vermek için sevinçli söz söylenmesi, çocuklara lütfu mülayemette bulunarak gönüllerini almak, güzel lakaplarla onların anılması gibi şeyler müstahaptır. Malayaniye girmez. Aynı zamanda helal alışveriş yapmak için alım satım yapanların konuşmaları aşırı pazarlığa tutuşmaksızın şakalaşmaları Sofrada sizin latifelerin söylenmesi de mendup, en azından mübah olup malayâniye girmez. İnsanın iaşesine, hayatına, yemesine, içmesine, setri avretine, iffetine zararları def etmekte, mübah ve faydalı şeyleri celbetmekte, şer'i iznin olduğu yerde nimetlerden faydalanmakta, İftiradan sakınmak şartıyla davalarda şerlilerin şerrini söylemekte, heva ve hevese uymaksızın sanatkar bir kimseyi yahut alimi, yahut örnek gösterilecek bir çalışkanı övmekte, mücadeleye sirayet etmeksizin bir meseleyi ortaya koyup tartışmakta ve bunlara hizmet edebilecek şeylerde malayani yoktur. Tabii ki bu hususlarda son derece titiz ve ciddi olmak gerekir. Ekabir demişlerdir ki, sayılan bu hususlarda ölçüyü kaçırmamak çok zordur. Bu takdirde malayaniye girildiyse, istiğfarda bulunmak ve birbirinden ayrılmadan her biri diğerini istiğfarına şahit tutmak güzeldir. Meseleleri yerli yerinde izah etmek, Tezkir ve talimde müzakerede bulunmak, sanatlarda yarışmak da malayaniye girmez. Her halükarda mümin basiret üzere hareket etmelidir. Sükut ettiği zaman kalbi zikirle, konuştuğu zaman faydalı sözlerle, konuşulduğu zaman hüsnü dinlemekle vaktini değerlendirmelidir. Mürit olanlara mahsus bir ölçü. Meclislerde oturulduğu zaman üstad konuşuyorsa dinlemek, kalemle zapt etmek, işaretlerine dikkat etmek, tepsiratından faydalanmak, mesajlarıyla hareket etmek, tarikat ve ilmin en önemli adaplarındandır. Nitekim ekabir demişlerdir ki, gaflet halinde bizde oturanlar faydalanmaz. Öyleyse üstadın sukutu zamanında zikir ve rabıtayla meşgul olmak, konuştuğu zaman da konuşmasını zapt etmekle vakti değerlendirmek elzem vazifelerdir. Bu vazifeler aynı zamanda ibadettir. nizam aleme ait muamelatta, alım-satım-icare akitlerinde, mudarebe gibi şirketleri kurmakta, rehin ve hibelerde, nikah, talak, itak, eşit köle azat etmek, emanetler, ariyeler hususunda konuşmak, mekruh değil mübahtır. Bazen bu hususta konuşmak mendup olur. Bazen sünnet olur. Bazen de müstehap olur. Bunlarda aşırı olmak mekruh, bazen de haram olur. Bu hususta fıkıh kitaplarımızda uzun uzadıya izahlar yazılmıştır. Çünkü bunlardan her biri fıkıh ilminde birer konudur. Bezzaziye gibi, fıkıh kitaplarında kaydolduğu üzere bir Müslümanın herhangi bir ticarette bulunmak arzusunda olduğu zaman alışveriş hususunda bilgileri öğrenmesi farzı aynı olur. Eski zamanda alım-satım hususundaki meseleleri hıfz edemeyen bir tüccar bu hususta fıkıh ilmine aşina bir kimseyi yanına alırdı. Bu itibarla harzem meşayihı tüccarın sadık bir fıkıhçıyı tutması vaciptir dediler. Her bir tüccara istişare etmesi için helal-haram ilmini bilen dindar bir zatla arkadaşlık yapması vaciptir. Bu hususta esas, قُلُوا مِنَ ve وَعْمَلُوا صَالِحًا Temiz, helal, ve hoş yerlerden yiyiniz. Ve salih amel işleyiniz. Mealindeki ayeti kerimedir. Mübah olan işlere ait konuşmalar da mübahtır. Tedris ve ilimde konuşmak ibadettir. Mesela farzları öğretmek, öğrenmek, dinlemek farz, vaciplerde vacip, sünnetlerde sünnet, zikir ve nafileler hususunda nafiledir, ibadettir. Tecvid kaidesinin dışında nameli Kur'an okumak, Allah, Allah diyeceği yerde Allah, Allah diye bağırarak zikretmek, manayı değiştirecek kadar çekimleri çekmek, sesi dalgalandırıp kelimeyi tahrif etmekten ibaret ganni, temdit ve tatriple Kur'an okumak ve zikretmek haramdır. Mesela Allah Allah zikri iki lafız birbirinden kesilip sonu cezmeyle Allah diye okunacağı yerde hemze harfi tebdil edilmeksizin iki lafız arasında fasıl verilmezse Allah olur. Bu takdirde istifham manasında olur ve kelime bozulur. Heyye çevrilirse, Allah olur. Lafzayı celalin sonundaki H harfi fethayla okunsa, ikinci telaffuz, Allah şeklinde çıkar. Üçüncü de, Allah Allah olur. Bu takdirde yaptığı zikir, ibadetten çıkar ve haram olur. Kur'an-ı Hakim'in lafızları da buna kıyas edilir. Tesbih, tehlil ve zikirlerin hepsi cezmeyledir. İbrahim Neha'i'den gelen bir hadisi şerifte, el ezanu cezmun, vel-iqâmetû cezmun, ve tekbiru cezmun. Ezan lafızları cezmeyledir. İkamet lafızları cezmeyledir. Tekbir lafızları cezmeyledir. Buyurulmaktadır. Bu takdirde, harekenin işbaından sakınmak gerekir. Harekeyi derinleştirmek, fahiş bir şekilde çekmek suretlerinde lafızların manası değişir. Bu takdirde haram olur. Nitekim, Mudmiratta muhitten naklen et tekbiru cezmun ve tesbihu cezmun. Tekbir cezmeyledir, tesbih cezmeyledir diye kaydedilmektedir. Binaen aleyh bütün zikirler sonu cezmeyle yapılır. Masiyet işlenilen bir mecliste zikretmek, Kur'an okumak, müşterinin hırsını artırması için Bayi'in zikretmesi, Bekçinin uykusuzluğunu bildirmesi için zikretmesi haramdır. Bazılar tahrimen mekruhtur demiştir. Salavat getirmeleri de böyle. Liderin, alimin, şeyhin gelişini bildirmek için tekbir getirmek, Yahut zikir ve salavatı cehren söylemek de buna dahildir. Müstesna, Meclisin dağılması zamanında meclisten birisinin Kur'an okuması yahut toplu olarak istiğfar çekmeleri haram veya mekruh değil, ibadettir. Bezaziye ve başka fıkıh kitaplarında hacıların gelişlerini, gelinin çıkarılmasını bildirmek için zikir ve tekbirin de bu hükümde olduğu kaydedilmektedir. Bunları ibadet olarak yapmak Korkunç bir hatadır. Toplu veya ferdi olarak cehri zikretmek ve ses yükseltmek mekruh değildir. Ancak hafi zikir yapmaları daha efdaldir. allah Teala'nın ismini söyleyen bir kimsenin tazimi ifade eden sıfatla söylemesi müstehaptır.